Ayetler iki kısımdır. Birisi ayat-ı enfüsiyye, biri ayat-ı afakiyye. Yani bir dış alemimiz, bir iç alemimiz, bir hud alemimiz. Burada Cenab-ı Hakk'a ve Tekaddes Hazretleri bize kendi kitabımızdan, vücut kitabımızdan deyan etmekte, bahsetmekte. Habibi'nin birine, yani Cenab-ı Fahri Risalete Resul-i Ekrem'e, o kerim olan Nebi-i Zişan'a, o mahbub'a, söyle Habibim, o Allah ki o kadar da mali ki o Allah enşe'ekûd sizi yoktan var etti, inşa etti. Ne kadar bilin bir hadise değil mi? Bir katire su parçasından insan halkı olmuyor. Görünüşte gayet de basit görüyorsunuz. bunu sen. Mühim hadise. Bir katire içerisinde bir umman. insan hamile esrar ilahi ve ayet-i kübra bir katire içerisinde bir umman sığmış. Yani gördüğün kâinat Küçük alem, sen büyük alemsin. Zahirde sen küçük görünüyorsun, batında büyüksün. Zahirde bu alem büyük görünüyor, senin yanında bu küçük. Arş sende, kürsizemde, cennet sende, cehennem sende, rahman sende, şeytan sende. Hepsinin tecelliyatı var, ayrı ayrı vücudda. Bunun için bir de, bir umman gizli, hamile esrari ilahi gizli, onun için çok mühim. ''Ve'llezî enşekûm, söyle o vallâhi enşekûm, inşa etti.'' Neden? Yükatür Emredî'den وَوَاَلَّذِ يُصَفِّرِكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَى عَلَى رَحْمٍ نَسْكِ قُدَتْ فِرْشَسِي لَا حَيْسْكَنِي لَا يُغُرْضُ istediği şekle koydu. Aman ne kadar güzel yarattı. Ne mütenasip azal verdi. Bir düşün. Bir kendimi göz önüne getir şöyle. İki türlü ayet var. Birisi dışarıya bak. Kendi göremezsene öyle bak. Sema nasıl ref yükseltilmiş. Sen onu her gün görüyorsun da, kıymet vermiyorsun. Çok mühim semanın üzerinde senin bina ve tavan olması. Yıldızlar seni süslemekte, senin semanı, gökyüzünü süslemekte. Bunlar da mühim ayetler. Ama sen her gün görüyorsun, oraya hiç kıymet vermiyorsun. Teyyara çıktığı vakitte gökyüzünde teyyara yürüyorsun, içi dikip hep dışarı çıkar, teyyara'ya bakardık. Sonra, artık benimsedik, artık hiç suç şey etmiyoruz. Neden? Çünkü artık şey havvari olduk. Bunun gibi yani, mühim şey yıldızların gökte bulunması, dünyadan milyonlarca büyük yıldızlar Hepsi mihveri etrafında Hakk'ı tesbih ediyorlar, Allah'ı zikrediyorlar ve dönüyorlar, birbirine çarpmıyorlar. eceran semadan birini alacak olursak, istenini çıkaracak olursak eğer dek yıkılır, hepsi birbirine bağlı, öyle hesaplanmış, dakikasıyla, anıyla beraber, gör, Deve nasıl halbı olmuş? Kur'an-ı Kerim şimdi söylüyor. Evren yanzurûne ile'l-ibri keyfe hulikat. Deve nasıl halbı olmuş, görmüyor musun? İki ayakta yürüyenler var. Dört ayaklı yürüyenler var. Kırk ayaklı yürüyenler var. Hiç ayaksız yürüyenler var. Yüzüne sürünüyor. Ne büyük ayet değil mi?